اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد Allah izin verirse bugünkü konumuz <coughs> nehyedilmiş olan vakitlerde namaz بابن في ال اوقات النهي عن الصلاة فيها nehyedilmiş vakitlerde Namaz kılma babi. Sebeka, geçti. En beyenne, beyenne Beyan geçti cümelen, cümleleri min ahkami salati tatavu'i Tatavu', tatavu namazının ahkamını zikrettiğimiz bazı cümleler geçti. Ve ejdiru bine, bizim için uygundur elane, şu an. En nunebbihe, dikkat çekelim, tembih edelim. Ala ennehu, O şeyin üzerine tucadu awqatun bazı vakitler bulunur. Waraden nehyu ani salati fiha. O vakitlerde namaz kılma hakkında nehi varid olmuştur. Illa ma ustusniya istisna edilen müstesna. Ve hiye awqatun 5. Oda 5 vakittir. Öyleyse biz geçen derslerimizde hem farz namazlarla alakalı hem de tatavu, nafile namazlarla alakalı yeteri miktarda bilgi aldık. Şimdi ise şeyh bize şunu anlatıyor. Hani farz namazların vakitleri bellidir. Bir de bunun dışında iki çeşit nafile zikrettik. Tatavu zikrettik. Birinci çeşit tatavu dedi ki insanın kendi elinde, kendiyle alakası olmayan şeriatın belli zamanlarda veya belli sebeplere binaen verilemiş olduğu namazlardır dedik. Bunların da genelde vakitleri var. Bir de dedi ki bir namaz var, bir vakitle bir zamanla sınırlı değil, mutlaktır, mukayyet değildir. Sen dilediğin zaman Allah'a namaz cinsiyle ibadet etmek istediğinde kılacağın namazdır. Dilediğin kadar rekat sayısıyla, dilediğin şekilde kılacağın namazdır. Ha işte Şeyh diyor ki yalnız şunu da bilmek gerekir, şeriat bazı vakitler kılmıştır. ''Ve bu vakitlerde namaz kılmayı nehyetmiştir.'' Demiştir ki bu vakitlerde namaz kılmayın. Nedir o vakitler? Şimdi bize o vakitleri anlatacak. 5 vakitmiş. 5 vakit vardır ki şeriat orada namaz kılınmasını yasaklamıştır. Nedir? El-evvelu birincisi ''Mintulû'il fecrithâni ilâ tulû'i şemsi'' Birincisi ''Mintulû'il fecrithâni ilâ tulû'i şemsi'' İkinci fecr doğduktan sonra Yani ikinci fecr neydi? Sabah namazının vaktinin girdiği fecirdi Fecr-i sadık girdikten sonra İlâ tulu'i şemsi Tâ güneş doğuncaya kadar olan zamanda Di kavli sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden dolayı İzâ tala'al fecir Fecr çıktığında Fela salate illâ rek'ateyil fecrî Fela salate Namaz yoktur İlâ rek'ateyil fecrî Ancak sabah namazının iki dekat sünneti vardır. Ravahu Ahmedu ve Ebu Davud ve gayruhume. Fe izha tala al çıktığında fe innehu la yusalli tatavu'an. O tatavu' namaz kılmaz. İlla ratibetel fecri. Ancak fecir namazının sünnetini kılar. İlla ratibetel fecri. Ancak fecir namazının sünnetini kılar. Şimdi burada birinci vaktimiz demek ki neymiş? Fecir Doğduktan sonra Ta güneş doğuncaya kadar olan zamanda Allah Azze ve Celle veya Resulü yani şeriat Namaz kılınmasını yasaklamıştır. E peki diyeceksiniz ki bu arada Yani fecir doğduktan sonra güneş doğuncaya kadar iki tane Namaz var birincisi sabah namazının farzı İkincisi sabah namazının sünneti Bunlar istisna kılınmıştır. Yani önümüzdeki hadiste olduğu gibi اِذَا تَلَعَ الْفَجْرُ فَجْرِ çıktığında فَلَا صَلَاتَ نَمَزْ يَوْطُرُ اِلَّا رَكَعْتَيْا الْفَجْرِ Ancak fecir sabah namazının iki rekat sünneti vardır. Öyleyse bir insan sabah namazının vakti girdikten sonra ta güneş doğuncaya kadar sadece iki namaz kılabilir. Bir, iki rekat sabah namazının öncesindeki sünnet. İki, sabah namazının farzı. Bunun dışında kalan hadi ben bir Allah azze ve Celle için bir namaz kılayım diye namaz kılamaz bu vakitte namaz yasaklanmıştır. Ve'sani ikinci vakit min tuluiş hatta tertafi'a kadre rumh in. Fi rail Min tuluiş güneş doğduktan sonra hatta tertafi'a yükselinceye kadar kadre rumh in bir mızrak boyu. Fi ra'i'l-ayni gözde yani göz görüşüyle göz bakışıyla bir mızrak boyu yükselinceye kadar O zaman ikinci vakit de budur. Ha şimdi o zaman burada şöyle durup şunu söylememiz lazım. İslam alimleri fıkıh kitaplarınızı açtığınız zaman ee, nehyedilen vakitlerle ilgili 3 ayrı meslek izlemişlerdir. Birinci meslek demiştir ki nehyedilen vakit sayısı beştir. Şimdi bizim kitabımızda geldiği gibi. İkinci meslek demiştir ki nehyedilen vakit sayısı 3'tür edilen vakit sayısı üçtür. Lakin nehyedilen vakit sayısı üçtür diyenler, 5'tir diyenlerin kabul ettiği iki tanesini reddetmemişler. Ne yapmışlar? Onların iki ayrı zikrettiğini bir madde olarak zikretmişler. Mesela diyelim birinci yolu izleyenler. Bir demişler, fecirden güneş doğana kadar. iki güneş doğduktan bir mızrak yükselinceye kadar demişler ya. Bu ikinci mesleği takip edenler ise şöyle demişler. Dün fecir doğduktan ta fecer çıktıktan ta güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar. Yani onların iki tane maddesini bir maddede ne yapmışlar? Kapsamışlar. 3. yolu izleyen alimler ise şöyle demişler. Nehy edilen namazlarla alakalı iki iki tane şey vardır. Vakit vardır. Bir, Dar vakit bir de geniş vakit. Dar vakit demişler. Ee, dar vakit 5 vakittir demişler. İşte bu 5 maddeyi ayrı ayrı zikretmişler. Geniş vakit ise demişler 3 vakittir demişler. Onda ne yapmışlar? Onu da yine aynı e, ikinci mesleğin birinci mesleğe uyguladığı gibi yani bilincilerin zikrettiği ikişer madde tek madde altında toplamışlar. Diğeri hangisi? Diğeri de e, birazdan gelecek. Eee 5 vakit diyenler demişler ki bir ikindi namazından e, sonra yani güneş sararmaya başladıktan sonra batıncaya kadar, iki batmaya başladıktan sonra tam batış işlemi bitinceye kadar demişler. Eee 3 e, vakittir diyen alimler ise ne demişler? Güneş isfrar ettikten sonra taa güneşin batış işlemi bitinceye kadar demişler. O iki grubun, birinci grubun iki madde olarak zikretmiş olduğu vakti tek maddeye düşürmüşler. Yoksa hani diyelim ki bir kitabı açtık, okuyoruz. Bir alimin 3 vakit, bir alimin 5 vakit dediğini gördüğümüzde şöyle bir zanna kapılmayalım. Bu konuda ihtilaf var değil. Sadece birinin 5 vakit tuttuğunu diğeri Onun iki, o iki vaktini tek maddede toplamış ve üç madde düşürmüştür. Evet. Ve thalisi, üçüncüsü اِنْدَ قِيَامِ الشَّمْسِ Güneşin e, ayakta durduğu zaman, yani kastı dik e, durduğu zaman فِي كَبِدِ السَّمَاءِ Semanın tam ortasında Hatta حَتَّى تَزُولَ ki e, zeval buluncaya kadar. Yani mesela güneş doğudan dokuyor, geliyor tam semanın ortasında duruyor, dik ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra bu defa batıya doğru meylediyor. İşte o meylediş anı nedir? Meylediş anı eee öğle namazının vaktinin girdiği andır. E, tam işte o öğle namazının vakti girmeden önceki o diklikte, o tam e, semanın ortasında durduğunda namaz kılınmaz. Ve kıyamuş şemsi eee güneşin tam dik bir şekilde semada durması yu'rafu bilinir bir vukufiz zilli. Gölgenin durmasıyla bilinir. لا يزيد ولا ينقص Ne artar ne de eksilir. Yani insanın gölgesi ne yapıyordu? Güneşin doğuşundan sonra ilerledikçe insanın gölgesi de kendiyle beraber büyüyordu. Öyle değil mi? Lakin güneş tam ortaya geldiğinde bu büyüme işlemi durur. Yani gölge olduğu gibi ne yapar? Gölge olduğu gibi kesilir. Ne artar ne de eksilir. اِلَا اَنْ تَزُولَ اِلَا جِيَةِ Ta ki batı cihetine meyledinceye kadar. لِقَوْلِ عُقْبَةَ اِبْنِ عَامِرِ Ukbe ibn Amir'in şu sözünden dolayı selasu 3 sa saat vardır ki Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi yanhana Bizi neh ediyor idi En nusalliye fihinne O vakitlerde namaz kılmamızı Ev en nekbura fihinne Veya o vakitlerde e, Mevtana ölülerimizi defnetmemizi yasaklıyordu Ki nedir bu vakitler? Hine tatlu'u şemsu bazi'gaten Güneş doğduğu zaman Hatta tertefi ta yükselinceye kadar yani güneş apaçıktı olduğu zaman ta yükselinceye kadar olan vakit. Wa hina yaqumu qa'imuz ve güneş dimdik semada durduğu zaman hatta temileş şemsu ta ki güneş eğilinceye kadar. Wa hina tatadiyfuş şemsu ve güneş batmaya hazırlandığı zaman hatta tagruba ta ki batınca kadar raahu muslim. Müslüm onu yaptı? Müslüm onu rivayet etti. O zaman burada da ne vardır? Burada da bu hadis-i şerifte güneşin tam semada dik durduğu zaman yasaklanmıştır. Ve râbi'û 4 min salâtil asrî ikindi namazından ilâ gurûb-i şemsi güneş batıncaya kadarki zamandır. Le kavli sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden dolayı la salâta ba'del fejri hattâ tatlu'a şemsu ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس لا صلاه namaz yoktur ba'del fajri sabah namazından sonra hatta tetdu'a'ş-şemsu güneş doğuncaya kadar ولا صلاه بينه namaz yoktur ba'del asri ikindi namazından sonra hatta tagība'ş-şemsu ta güneş batıncaya kadar o zaman 4. vaktimiz nedir ikindi namazı kıldık ikindi namazı bitti diyelim İkindi namazını kıldıktan sonra başlayıp ta güneş batıncaya kadar devam eden vakittir. وَالْخَامِسُ اِذَا شَرَعَةِ شَمْسُ فِي الْغُرُوبِ اِذَا شَرَعَةِ شَمْسُ Güneş başladığı zaman فِي <gülüyor> الْغُرُوبِ batmaya حَتَّ تَغِيْبَ ta ki batıncaya kadar. Yani batım batış işlemi bitinceye kadar. Ki bu da zaten çok kısa nedir? Çok kısa bir vakittir. Öyleyse işte bazı alimler üç vakittir diyenler Bu 4 ve 5. madde diye ayıran alimlerin 4 ve 5 diye ayırdığı bu vakitleri tek vakit olarak ne yapmışlardır? Tek vakit olarak zikir etmişlerdir. Evet. O zaman elimizde 5 ayrı vakit var. Veya 3 vakit olarak da kafamızda toplayabiliriz sabah namazının vakti girdikten sonra başlayıp ta güneş doğup bir mızrak yükselinceye kadar olan vakit. Bu vakitte ancak insan sabah namazının iki rekat sünnetini ve sabah namazının farzını kılabilir. Bunun dışında hiçbir sebep yokken, biraz sonra gelecek, mutlak olarak yeni bir ibadete başlamak isterse bunu ne yapmaması lazım? Yapmaması lazım. Çünkü bu vakit nehyedilmiştir. 2- Güneş öğle namazının vakti girmeden hemen önce semada dimdik durduğu zaman, bu zamanda ne yapılmaz? Bu, bu zamanda e, Müslüman e, nehyedildiği için namaz kılmaz. 3- İkindi namazını kıldıktan sonra ta güneş batıncaya kadar olan vakitte Müslüman namaz kılmaz. Evet. Şimdi burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Bu vakitlerde nehy edilmesinin bir sebebi var mıdır? Biz diyeceğiz ki evet. Bu vakitlerden nehy yapılmasının sebebi ister olsun ister olmasın. Hikmeti veya illeti ister belli olsun ister belli olmasın. Bizim bildiğimiz tek şey temel etapta tüm şer'i naslara yaklaşımımız. Eğer şeriat bizi bir şeyden yasaklamışsa o mutlaka onda bizim için ne vardır? Onda mutlaka bizim için bir hayır vardır ve biz onun ile Allah'a ta'bud ederiz. Yani biz bu vakitlerde namaz kılmayız. Ama Allah' hamdolsun, Resulullah sahabesinden Amr ibn-i Abese'ye ve daha bir birkaç sahabeye daha neden bu vakitlerde namaz kılmayı yasakladığını açıklamıştır. Şu sözüyle İmam Müslüm Amr ibn-i Abese'den naklediyor. Diyor ki, Resulullah bana dedi ki sabah namazını kıl, sonra güneş doğunca dur. Çünkü doğunca Güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve müşrikler ona secde ederler. Sonra namaz kılmaya devam et. Yani Güneş bir mızrak yükseldikten sonra namaz kılmaya ne yap? Namaz kılmaya devam et. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki semada dimdik oluncaya kadar. Yani tam ortasında duruncaya kadar. Niye? Çünkü cehennem o anda tutuşturulur. Sonra O batıncaya kadar namazını kıl, sonra batmaya başlayınca dur. Niye? Çünkü o batınca şeytanın iki boynuzu arasında batar ve kafirler veya müşrikler o anda ona secde ederler. Kafirler ona secde ederler. Öyleyse bakın, burada dikkat ederseniz Resulullah Neden? Bizi bundan nehy de bize açıklamıştır. Sebebi nedir? Sebebi şeriat bizim kâfirlere benzememizden, kâfirlerin ibadetlerine muvafakat etmemizden ve kötü olan vakitlerde ibadet etmemizden bizi ne yapmıştır? Bizi engellemiştir. Kötü olan vakitlerde ibadet etmemizden bizi engellemiş Çünkü bu vakitlerde bu vakitlerde müşrikler Kendi secde etmiş oldukları ilahlarına veya Rablarına, kendi isimlendirdikleri uyduruk Rablarına ne yaparlar? Secde ederler. Ondan dolayı İslam aynı vakitte Müslümanların da Allah'a secde edip onlara benzemesinden veya dışarıdan gören birinin aynı vakitte aynı ibadeti iki milletin yaptığını zannetmesinden bu zannı engelleyebilmek için bu vakitlerde namazı ne yapmıştır? Bu vakitlerde namazı yasaklamıştır sabah ve akşam. Ee, öğle vaktindeki namazı yasaklamasının sebebi de nedir? O vakitte cehennem ne yapar? Cehennem tutuşturulur. Yani Allah Allah'ın rahmetinin müminlerin üzerine indiği an yine o andır. Lakin o an daha ziyade Allah'ın gazabının, kahar sıfatının tecelli ettiği bir andır. Ve e, cehennem ateşinin tutuşturulduğu bir andır. Bundan dolayı bu vakitlerde namazdan ne yapmışız? Bu vakitlerde namazdan yasaklanmışız. Evet. Evet. Bu da bizim kaplar babında zikrettiğimiz, daha sonra gelen baplarda da zikretmiş olduğumuz bir aslı yine bir defa daha namaz babındaki bir bapta tekit etmiş olduk. Şeriat, kafirlere her konuda benzemeyi, benzemenin cinsini yasaklamıştır. Öyle mi? Giymede, içmede, yemede, yemek kullanmada, ibadet şekillerinde, ibadetlerde. Neredeyse dikkat ederseniz hemen hemen okuduğumuz her bapta bir konunun illetini kafirlere benzemek olduğunu, kafirlerin de bunu yaptığını ve şeriatın bunu değiştirdiğini ne yaptık? Şeriatın bunu değiştirdiğini zikrettik. Öyleyse bu Allah'ın gözetmiş olduğu maksatlardan bir tanesidir. Yani Müslümanların hem dini hem de dünyevi konularda kâfirlere muhalefet etmesi ve onlardan ne yapmasıdır? Onlara teşebbüh, onlara benzemelerinin söz konusu olmamasıdır. Niye? Çünkü şeriat bunu hem e, umumi olarak yasaklamıştır. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَّ مِنْهُمْ Kim bir kavme benzersiz o da onlardandır. Sonra bu işi özele indirgemiş ve madde madde birçok konuda e, hangi nerelerde benzeşmeyi yasakladığını bize ifade etmiştir. Bunun hikmetlerinden bir de nedir? Çünkü zahiri teşebbüh, batini yakınlaşmayı, batini sevgiyi, batini meveddeyi, batini özenme duygusunu beraberinde getirir. Bunlar da hepsi nedir? Bunlar da hepsi ya bizzat küfürdür veyahut da insanı küfre götüren yollardır. Ondan dolayı şeriat ne yapmıştır? Şeriat bunu yasaklamıştır. Evet. وَعْلَمْ اَنَّهُ يَجُوزُ Caizdir. قَضَاءُ الْفَرَائِدِ Faz namazların kazası el-fayteti Geçmiş olan faz namazların kazası caizdir fi hadhihi'l-evkati bu vakitlerde li umumi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem sözünden dolayı menname an salatin ev kim bir namazda uyur veya onu unutursa felyusalliha iza zekeraha Bunu hatırladığı anda bunu ne yapsın bunu kılsın. Yine ve eyden fi'lu tavafi Tavafın iki rekatının kılınması da caizdir. Fihadihil eviqati bu vakitlerde. Li qavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sözünden ötürü. La temnau ahaden. Bir kişi, hiç kimseyi men etmeyin. Hiç kimseyi men etmeyin. Tafe bihada al beyti. Bu beyti tavaf eder. Ve salla, ve salla eyyete sa'atin şae. Ve hangi vakitte dilerse namaz kılar. Min leylin ev neharin. Geceden veya gündüzden. Fehaza bu iznü minhu sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'tan bir izindir bi fi'liha o tavaf namazının iki rekat sünnetini kılmayı fi cemi'i avkati nehi but nehi edilen vakitlerde ve lianne't tavafa çünkü tavaf caizun caizdir fi kulli waqtin her vakitte fekadhalika aynı şekilde caizdir rak'atahu onun iki 2 da nedir? onun iki 2 rekatlı da caizdir evet Şimdi burada duralım. Burada şöyle bir konuya gidelim. Şimdi biz 5 vakit namazı zikrettik. Eee yani estağfurullah 5 vakit vakti zikrettik. Dedi ki bu vakitlerde şeriat namaz kılınmasını yasaklamıştır. Lakin burada şöyle bir problem var. Şöyle bir problem var. O da nedir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu vakitlerde namaz kılmayı yasaklamış olmasına rağmen Bakın dikkat edin. Bu vakitlerde namaz kılmayı yasaklamış olmasına rağmen bazı deliller varit olmuştur ki Resulullah'ın bizzat kendisi bu vakitlerde namaz kılmıştır. Resulullah'ın bizzat kendisi bu vakitlerde namaz kılmıştır. İki, Resulullah'ın ashabı kılmıştır. Resulullah vesselam kendi ashabına ne yapmamıştır uyarıda bulunmamıştır. Yani onları ikrar etmiştir. Bundan dolayı, yani birbirine zıtmış gibi görünen yoksa zıtlık şeriatın nasları arasında olmaz. Zıtmış gibi görünen nasların mevcudiyetinden dolayı alimler burada bir tafsilat getirmişlerdir. Alimler burada bir tafsilat getirmişlerdir. Demişlerdir ki, <gülüyor> bu nasların hepsini bir araya topladığımız zaman bu nehyin mutlak bir nehi olmadığını sadece Hiçbir sebebi yokken, hiçbir durum söz konusu değilken, hiçbir gerekçe yokken insanın durduk yere Allah azze ibadet etmek istemesi ve bu ibadeti de namazla yapması İşte bu namaz yasaklanmıştır. Yoksa eğer insanın kılacağı namaz geçmiş olan bir farzsa, geçmiş olan bir sünnetse, geçmiş olan bir veyahut da bir tahiyyetul mescidse mesela yani bir sebebi varsa şeriatın daha önceden belirlemiş olduğu bir namazsa, güneş tutulması söz konusu olmuşsa, ay tutulması söz konusu olmuşsa, bir cenaze namazı hasıl olmuş Yani o an kılmasa, o namaz geçiyor ee, durumdaysa, bu durumlarda demişler, insan ne yapabilir? İnsan namaz kılabilir. Ama hiçbir şey yokken, hiçbir sebep yokken, hadi ben kalkayım Allah için namaz kılayım derse, böyle bir ibadeti yapması yapmıştır? Böyle bir ibadeti yapması yasaklanmıştır diye bunu da zikredeceğiz. Tabi bu konuda iki görüş var. Birinci grup alim, İmam Ebu Hanife'nin ve genelde Ashab-ı Reyin savunmuş olduğu görüş nedir? Ne olursa olsun, ne olursa olsun, bu vakitlerde ne yapılmamalı? Tabi kendi aralarında ufak tefek tafsilatlar var. Yani mesela bazı konularda birbirlerine muhalefet ettikleri veyahut da bizim bu söylediğimiz kaidenin dışına çıktıkları yerler var. Lakin biz genel mezheplerini zikrediyoruz. Yoksa mesela kimisi demiş, eğer bu e, hanefiler ve ashabı rey ne demişler? Kesinlikle demişler, bu vakitlerde namaz kılınmaz. Yani bu vakitlerde ister tahiyyatül mescid vakti, tahiyyatü mescide girsin, ister Ee, nedir ismi güneş tutulsun vesaire bu vakitlerde ne yapamaz namaz kılamaz çünkü şeriat bu vakitlerde namazı ne yapmıştır yasaklamıştır. Bunu söylemelerine rağmen bazı konularda mesela farklı görüşler zikredebilmişler. Ne demişler? İşte cenazeyi bir daha yetişme imkanı söz konusu değilse kılabilir diyenler olmuş veya başka tafsilatlara gidenler olmuş. Ama ashab-ı rey'in ve hanefilerin genel mezhebi bu vakitlerde namaz kılınmaması. Yöründedir. Sebep de yukarıda zikrettiğimiz bütün deliller. Yani yukarıda zikrettiğimiz bütün delillere yapışmışlar ve demişler ki namaz kılınmaz. Evet. Cumhur ulema ise kılınır demişler. Cumhur ulema ise kılınır demişler. Peki cumhur ulema kılınır dediklerinde delilleri nedir? Cumhur ulemanın da iki tane delili kitabımızda geçti. Nedir? تمنى مع انصارات اونسيها فليصليها اذا ذكرها حادثي ويوطى اي پیغمبر الرسول باسم ي بني عبد مناف اي مناف اولاد عبد مناف اولاد لاتمن احدا طاف بهذا البيت وصلى ايت ساعات شاء من الليل او النهار حادثي يعني كم اي مناف eder gece veya gündüzde hangi vakitte namaz kılarsa ona engel olmayın yine yine Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın daha önce de geçmişti hatırlıyorsanız Resulullah Aleyhisselatu vesselam Ümmü Seleme annemizin evine girip 2 iki rekat ikindi namazından sonra yani ikindi namazı vakti çıktıktan sonra 2 rekat namaz kılmıştı. E bu vakit neydi? Bu vakit normalde namazın yasaklandığı vakittir. Kendisine sorulduğu zaman ise Abdülkays heyetinin kendisini kendisine geldiğini ve onlarla ilgilendiği için Ölen namazından sonraki iki rekat sünneti kılamadığını ve bu vakitte kıldığını söylemiştir. Öyle mi? Normalde bu vakit neydi? Normalde bu vakit namaz kılınmanın kendisinde yasak olmuş olduğu bir vakitti. Ama Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Ama Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu vakitte namaz kıldı. Bu vakitte namaz kıldı. Niye? Çünkü kaza namazıydı. Yani kaza neydi? E kılamadığı sünnet namazını bir sonraki vakitte kılma meselesiydi. Öyleyse demiş cumhur-i ulema, bunun gibi sebebi olan namazlar da kılınabilir. Çünkü Resulullah ne yapmıştır? Resulullah kılmıştır. Yine mesela Resulullah vesselam Zer'e diyor ki, öyle imamlar gelecek ki, öyle imamlar gelecek ki, onlar namazı vaktinden erteleyecekler. O da diyor, ben onları gördüğümde ne yapayım ya Allah'ın Resulü? Resulullah da diyor ki, Salı salata li vaktaha. Sen namazının vaktinde kıl. Fıza idrakta mahum ma fasalli fe fa senna laka nafile. Lekin onlarla beraber idrak edersen onlarla beraber namazını kıl çünkü o senin için nafiledir. Aynısı İbn Mesud'la arasında cerhane diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. E bu ertelemiş oldukları namaz bazı rivayetlerde ikindi namaz. Yani Resulullah sallallahu diyor ta günün en son erteleyecekler namazı. E bu vakit nedir? Bu vakit namazın nehiy edildiği vakittir. Öyle değil mi? E bu sahabe de kendi namazını kılmış olacaktır. Kendi için nafile olan bir namazı o kavimle beraber kılmasına Resulullah Vesselam ne yapmıştır? Resulullah müsaade etmiştir. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Öyleyse biz diyeceğiz ki bu şekil kılınan namaz nedir? Bu şekil kılınan namaz caizdir. Evet. Yine cumhur-i ulema buna benzer umumi nasırlar da del almışlar kendilerini. Yani mesela işte sizlere hadis geçti ya daha önce. İza da khala hadukumul mescide fe la yaq'ud ve yut'a fe la yajlis hatta yusalli rak'atayn. Sizler bir mescide girdiğinde e, oturmadan iki rekat namaz kılın veya da mesela şey için e, güneş ve ay tutulması için Rasulullah s.a.v. diyor ki Onun tutulduğunu gördüğünüz zaman hemen namaza ne yapınız? Namaza koşunuz. Yani bunun gerçi bu tam sarih deliller değil bunlar. Öyle değil mi? Ama bu diğer zikretmiş olduğumuz deliller özellikle öğle namazının sünnetini ikinci namazından sonra kıldığı delil yani o buhari İmam Bukhari'nin ve diğer imamların nakletmiş olduğu o rivayet O konu hakkında nedir? O konu hakkında açıklayıcı bir delildir. Öyleyse bu konuda racih olan görüş kimi görüşüdür? Racih olan görüş, cumhur-i ulemanın görüşüdür. O da nedir? Evet, bu vakitlerde namaz kılmak yasaklanmıştır. Lakin bir Müslüman bir sebebe binaen yani mesela işte abdest aldı, abdest namaz kılmaya sebeptir veya kusuf oldu veya kusuf oldu, güneş tutuldu, ay tutuldu veya cenaze oldu veya mescide girdi. Bunlar hep belli sebepler, belli zamanlarla kılınan namazlardır. Veya bir namazı kaçırdı, bir namazdan uyudu, bir namazı unuttu. Müslüman bu vakitlerde bilir Ama hiçbir sebep yokken, hadi ben kalkayım Allah için tahabbül edeyim, namaz kılayım derse o zaman ne yapamaz? O zaman bunu yapamaz çünkü bu nehyedilmiştir ve bunda afillere benzeşme söz konusudur. Evet. Ve yucuzu eydan ve ne caizdir. Ale's sahihi sahih olan görüşe göre min kavli'l ulema'i alimlerin sözlerinden fi hadihil ovkati bu vakitlerde fi'lu zavati'l esbabi'n min's salavat. Sebep sahibi olan namazların kılınması da alimlerin görüşlerinden sahih olan görüştür. Yani kılınmaz diyenler de var ama kılınır diyen görüş sahih olan görüştür. Kesalatil cenazeti Cenaze namazı gibi ve tahiyyatil mescidi tahiyyatil mescid gibi ve salatil kusufi kusuf namazı gibi lil edilleti daleti ala dhalike buna delet eden delillerin varlığından dolayı ve hiye texussu umumen nehi o nehin umumunu ne yapar? Ee, khas kılar yani bu vakitlerden namaz kılmak e, nehyedilmiştir ya yani. işte o umumidir bu nehi öyle değil mi? bunu khas kılar yani e, bu vakitlerde sebep bile olan namazları ve da belli özellikleri olan namazların kılınmasını ne yapar? Khas kılar, o umumi hükümden ayırır. An salati fihazil evqati bu vakitlerdeki namazın umumi nehyinden fetuhmelu ala ma la sebebe fetuhmelu hamledilir. Ney? O nehi hadisleri ala üzerine, neyin üzerine ma la sebebe yani sebebi olmayan namazlara hamledilir. felâ yecûzû fi'luhâ onun fi'li caiz değildir. bi'entub tede'e başlanılsın فِي هَذِي الْأَوْقَاتِ Bu vakitlerde سَلَاتُ e, تَتَوُعِن namazı la سَبَبَ لَهَ Sebebi olmayan Tatavu'u namazına başlanılması ne değildir? E, caiz değildir. O zaman ne olmuş oldu? O zaman Biraz önce söylemiş olduğumuz cümlenin Arapçasını okumuş olduk. Evet. Tabi burada e, Aynı zamanda Evet. Tamam. Ve yacuzu caiz oluyor qada-u sünnetil fecri. Sünnetin fecri'nin kazası caiz oluyor ba'de salatil fecri. Fecir namazından sonra sünnetin kazası caiz oluyor. Ve keda yacuzu ve yine caiz oluyor en yakdiye sünnetez zuhri ölen namazının sünnetini kaza etmek ba'del asri ikindi namazından sonra ve la si yeme özellikle de ve la si yeme özellikle de iza az zuhra ma'al asri Ölen namazını ikindi namazıyla cem ettiği zaman fakat sabit an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem muakkirelleullah'tan sabit olduğu ennehu o kaza sünnete zuhri ölen namazının sünnetini kaza etti ba'del asr ikindi namazından sonra evet şimdi burada bunu niye zikretti şundan dolayı zikretti çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den edilen bir hadiste İmam Tirmizi rivayet ediyor diyor ki Men lüm yusalli rak'ateyi'l fecr, kim fecr namazından iki rekat sünnetini kılmazsa, yani diyelim ki mesela farz namaza geldik, camiye girdik, misal mescide girdik, baktık ki ikamet getirildi. Biz kılabilir mi şey ee, sabah namazının sünneti kılamayız. Niye? İza ukimetis salatu fe la salate illa'l hadis vardı. Safar namaza ikamet edildiği zaman ne yapılmaz? Barz namazdan başka namaz söz konusu değildir, yoktur. Naam. Men lem yusalli rekaate il fecri Kim fecri namazın iki rekaat sünnetini kılmazsa Fel yusalli hime O ikisini kılsın. Ba'dama tetli'u şemsu Güneş doğduktan sonra kılsın. Ba'dama tetli'u şemsu Güneş doğduktan sonra kılsın. Tamam mı? Yani ne olmuş oldu? Tam o dediğimiz şey oldu aslında. Yani adam sabah namazının sünnetini kılmamış. Resulullah farzı kıldıktan sonra kılmayı değil de güneş doğduktan sonra kılmayı emrediyor. Lakin buradaki emir vacip değildir. Niye vacip değildir? Vücubiyete derlet etmez. Çünkü onu vücubiyetten sarf eden bir karine söz konusudur. O da nedir? O da Kays ibn-i Fehd Resulullah ve ya Kays ibn-i Amr da diyebiliriz. Resulullah döneminde diyor ki ben farzdan sonra namaz kıldım. Farzdan sonra namaz kıldım. Resulullah sordu dedi ne kılıyorsun? Dedim ki kılamadığım sabah namazının sünnetini kılıyor. Bana bir şey demedi diyor. Sukut etti. Tamam? Öyleyse Resulullah Aleyhissalatu buradaki emri nedir? Buradaki emri vücubiyet emri değildir. Buradaki emir Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın neye delalet eden emridir? Buradaki emri Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın eee irşada delalet eder. Yani Resulullah bu vakitte namaz kılınmasını istememiştir. Çünkü nehy edilen vakittir. Daha yani dileyen kılabilir. Kılmakta bir beys yoktur. Ama Aleyhisselatu vesselam ne yapmıştır? İrşat olarak e, güneş doğduktan sonraki vakte insanı tevdi etmiştir. Bu da bize neyi gösterir? Bu da bize zaten usulde daha önce de zikretmiş olduğumuz bir kaideyi gösterir. Bir emir Normalde mutlak olarak geldiği zaman nedir? Vücubiyete delalet eder. Yani ne demektir vücubiyete delalet etmesi? Yani onun yapılması mecburidir. Yapılmadığı zaman da insana ne vardır? insana tehdit söz konusudur usul olarak. Lakin bazen bazı emirler varit olur. Ondan kastedilen şey vücubiyet değildir. Sebebi de Arap lugatında böyle bir kullanımın olmasıdır. Yalnız biz bunu aklımıza göre, kafamıza göre belirlemiyoruz değil mi? başka bir delil veya başka bir karine bulunması lazım. Yani ya Resulullah'ın o anki hali veya kendi fiili veyahut da kendi sözü vesaire veya kendi beyanı açıklaması bulunması lazım. Neye dair? Buradaki emrin vücubiyete derlet etmek değil de ya irşad, öyle mi? Ya müstahaplık vesaire gibi şeylere derlet ettiğini göstermek için. Burada da bu ne olmuştur? Burada da bu vuku bulmuştur. Bundan dolayı ne diyoruz? Bundan dolayı diyoruz ki Resulullah'ın Buradaki emri nedir? Buradaki emri irşad'dır. Ve bu vakitlerde genel itibariyle sebep sahibi olan namazlar kılınabilirler. Bunda bir beyiş söz konusu değildir. Evet. Evet. Burada duralım. Yeni konuya hiç geçmeyelim. Yeni konuya ders başlangıcı olarak başlayalım. Ve ahirüle avanâ rabbil alemin.